Yaklaşık iki senedir hemen hemen bu kitabı okuyoruz. Allah-u Teala bu kitabın sonuna kadar bizlere okumasını nasip etmişsin. Aleyküm selam. Bizleri bu kitabı okumaya, içinde zikredilen hadisleri anlayıp, fıkh edip, amel etmeye muvaffak kılsın. Geçen hafta, babul Hilmi Vel Ena'eti Vel Rıfkî Hilm Ena'a ve babına gelmiştik. Buna bir giriş yaptık. Bunların hangi manalara geldiğini zikrettik. Aleyküm Tekrardan Aleykümselam. değinirsek. El-Hilim. Alimler diyorlar ki Hilm insanın öfke anında kızgınlık halinde kendine sahip olması kendini tutması. Hilm. Hani zaten Türkçede birisi hakkında konuşulurken onun güzel sıfatları sayılırken ne deniyor? Halim, Selim. Değil mi? Halim de buradan geliyor. Helim. Yani öfke anında gazap halinde kendine sahip olan, öfkelenecek iken kendini tutup yumuşak davranan, yumuşak huylu olan. Bir sonraki bapta gelecek. Aleyhissalatu vesselam Böyle dünya işlerinde, dünya ile ilgili hususlarda gazab etmez, öfkelenmez, sinirlenmezmiş. Bir tane bedevi geliyor Nedran'dan, Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesini bir çekiyor şöyle arkasından, sert bir şekilde. Sahabe diyor ki elbisesinin diyor boyun tarafı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde teninde ne yaptı iz bıraktı kızarttı yani. Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki bana da diyor bir şeyler var, şey istiyor yani bir ata peygamberden bir şey vermesini istiyor. Aleyhisselatü vesselam gülüyor adama. Çünkü Allah-u Teala'nın sevdiği haslet bu arkadaşlar yani. Yani öfkelenmek, gazap etmek, sinirlenmek ancak Allah'ın haramları çiğnendiğinde olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve yaptığı gibi. Yani aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine giriyor, perde görüyor. Perdede neler var, resimler var. Aleyhisselatü vesselam tutuyor perdeyi ne yapıyor? resimlerin olduğu bölüm yırtıyor. Yani ne yaptı? Bir tarafta giderken, bir tarafta yumuşak huylu davranırken, diğer tarafta Allah'ın haram kıldığı bir şeyin işlendiğini gördüğünde evinde olsa bile hemen ne yapıyor? Eliyle değiştirmesi gerektiği için geliyor, eliyle hemen değiştiriyor. İşte her şey yerinde olursa güzel olur. Mahmud olur, Öğlen olur. Mesela dünyevi bir şeyden dolayı komşun Evine gelen bir insanın yapmış olduğu yanlış bir tavırdan dolayı yumuşak huylu davranırken bu adam evinde sigara içmek isterse yahut da bir haram işlemek isterse ona karşı tepkinli olmalı? <gülüyor> Yerinde olmalı. Yani işte yumuşak davranalım diyerek onun haram işlemesine izin vermemelisin. El-ena'a <gülüyor> dediğimiz şey ise te'enni etmek yani ağırbaşlı olmak yavaş davranmak acele etmemek Anlamında kullanılıyor. Yani böyle sürekli acele içinde ne yaptığını bilmeden paldır küldür değil. Yavaş tavırlarla, sükunetle ne yapmak? Kişinin hareket etmesi. er ise arkadaşlar yumuşak huylu bir şekilde, lütufkar bir şekilde kolayını seçerek ne yapmak? Davranmak. Bunların üçü de çok güzel hasletler. İlgili ayetleri zaten zikrettik hatırlarsınız geçen haftaki derste. Tabi deminden dedik ya, yani özellikle ilim talebeleri, alimler, ilim ehli bunlara havas deniyor. Tabi tarikatçıların, tasavvufçların kastettiği havas ve am, yani avam normal vatandaşlar. Bir de Allah'ın onlara göre neler var? Haas, özel kutuplar dedikleri, gaus dedikleri özel insanlar var. Bunlarla da avam ayrı tutuluyor. Ehli sünnetin kastettiği ise havas yani ilim talebeleri, alimler. Emri bil maruf, nehy an'il münker yapacak, yapması gereken, insanları irşat etmesi gereken, hakka çağırması gereken kimseler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde böyle buyuruyor. Diyor ki: "İnallah azze ve celle la yuazzibul amme bi amelil hasse." Allah Teala hassa denilen Havas olan insanların ameliyle yaptıklarıyla avamı vatandaşı halkını yapmaz. Azap etmez, cezalandırmaz. Hatta yaravul munkera beyne zahranihim. Ne zamana kadar bu böyledir? Havas'ın, ilim talebelerinin, alimlerin münkeri görüp, münker olarak işlenen, irtikap edilen, Allah'ın sevmediği, buğz ettiği, haram kıldığı şeyleri görüp, Allah'ım kadirûne ala en inkar edecek güce sahip olmalarına rağmen inkar etmemeleri takdirinde diyor ki Allahü Teala, Allah Teala bu halde ne yapar? Hem havası hem de avamı azab eder. Yani havas dediğimiz ilim talebelerinin, alimlerin ne yapmaması gerekiyor? Emre bir maruf konusunda, nehiyanın unkar konusunda, şeytanın onlara oynamış oldukları, oynamış olduğu yumuşak da olmak lazım. Hikmetli olmak lazım. Evet, lazım. Perdesiyle, oyunuyla e, münkere susmamak gerekiyor. Deminden dediğim gibi her şeyin yerli yerinde olması lazım. Hadis, hadislerden ilk hadisi almıştık. Eş, e, Peygamber aleyhissalatü vesselam, Eşec Abdülkays, kendi e, kabilesinin reisi olan bu Sahabeye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sende iki tane haslet var, iki tane özellik var. Ey Eşec, Abdül Kays. Diyor ki, bunlar iki öyle güzel özellik ki allah Teala bu iki özelliği çok seviyor, sendeki bu iki özelliği. Nedir onlar? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, El-Hilmu, Vel-Ena'etu. Hilm, öfkelenmemek, kendine sahip çıkmak. Vel-Ena'a, ağır başlılık. Hatırlarsanız Eşac, Eşac Abdül Kays kabilesi ile birlikte, e, kavmi ile birlikte Medine'ye geliyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına. Herkes hemen böyle develerini bırakıp olduğu yerde, peygamberin yanına koşarken giderken, Eşac Abdül Kays iniyor devesinden. önce devdeveyi güzel bir şekilde bağlıyor. Ondan sonra en güzel kıyafetlerini gi giyiyor. Yavaş yavaş ağırır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ona böyle söylüyor, diyor ki sende iki tane haslet var, iki tane özellik var, Allah bunları çok seviyor. Hilm, yumuşak huylu olmak, öfkelenmemek, vel ağır ağırbaşlı olmak, yavaş hareket etmek, işleri yerinde yapmak. Tabi aynı hadisin başka rivayetlerinde Aleyhisselatü Vesselam beyat alıyor insanlardan. Eşeci, Eşeci Abdülkays diyor ki kavmimize döndüğümüz zaman onları diyor Allah'a ibadet etmeye ve Allah'a ortak koşmamaya davet edeceğiz. Şayet diyor buna karşı çıkarılarsa, bunu kabul etmezlerse onlarla savaşacağız. Bakın yani Allah'ın onda sevmiş olduğu o yumuşak huyluluk bir sınırı var. Yani o hilmin ve ağırbaşlılığın bir sınırı var. Yeri geldiğinde o neye de dönüşebilir? Allah için intikam almaya, Allah için kılıcı çekip savaşmaya da ne yapabilir? Dönebilir. Hepsinin tabi kuralları var, zabıtları var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sen evindesin bir münker işleniyor. Sen ona hala gülüyorsun. Buna helim denmez. Buna yani e, dense dense otoritesini hittirmiş bir insanın e, tavrı denir. Yapacak bir şey bulamadığı için gülüyordur. Başka bir şey değildir. Ama tabii ki hikmetli olmak lazım. Güzel huylu olmak lazım. Güzel davranmak lazım. İkinci hadis Aisha <gülüyor> radıyallahu anh'a, Rasulullah sallallahu aleyhi sallam. Inna Allah rafiq. Allah rafiqtir. Lütufkardır. Kullarına kolay olanı ister. Değil mi? allah Teala bu dinde sizlere bir sıkıntı getirmemiştir. Zorluk yok. İnne Allah'a rafiqun yuhibbur rifka. Ve allah Teala rifkı sever. Yumuşak olmayı, kolay olan ile insanlara davranmayı sever. Fil emri kulli. Bütün işlerde de bu böyledir. Yani Şiddetin yanında rıfık, yumuşak huyuluk, lütufkarlık her zaman Allah'ın sevdiği bir haslettir, özelliktir. Bizler bu hadisleri niye okuyoruz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere Allah'ın sevdiği hasletleri, özelliklerini niye naklediyor? Bunlarla ahlaklanmamız için. Bunları kendimize ne yapmamız için? Ahlak edinmemiz için. Üçüncü hadis yine Ayşe radiyallahu anh'a. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. rafiq. Allah rafiqtir, lütufkardır. Yuhibbur rıfq. Ve yu'ti alen rıfqi ma la yu'ti ve allah Teala lütufkar olanlara, rıfık sahibi olanlara, yumuşak olanlara, insanlara kolay olanla muamele edenlere verdiğini hiçbir zaman başkasına vermez. Hele hele şiddetle davranan, kabaca davrananlara hiç diyor, vermez. Yani yumuşak olana, lütufkar olana verdiğini ne yapmaz? Şiddetli olana, kaba olana, sert olana vermez. Biliyorsunuz, yani allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor, فَبِمَا rahmetin min اللّٰهِ لِنْتَ Sen Allah'ın rahmeti sayesinde o ashabına ey Muhammed linte, yumuşak huylu oldun. Rıfk ile davrandın. Lütufkar oldun. Senin bu lütufkar olmanın nimetini, bu hasleti, bu vasfı sana veren kim? Allah'tır. وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَل۪يذًا Şayet faz, kaba, galiz, sert olsaydın Şiddetli olsaydın ne olurdu? O sahabeler, o insanlar... lenfat مِنْ حَوْلِكَ Etrafından, çevrenden kaçar, giderlerdi. Yani hakkı bilmek yetmiyor arkadaşlar. Bakın, Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'a hak iniyor, vahiy iniyor. Ama allah Teala bu vahiy ile birlikte bir şeye daha işaret ediyor ayet-i kerimesinde. Diyor ki, seni diyor onlara yumuşak yapan allah Teala'dır. Sen şayet kaba olsaydın, sert olsaydın, onlar senin etrafından dağılır giderdi. Şimdi bunu bizler okuduğumuz an ne anlayacağız? Yani sen Kur'an ezberlemiş olabilirsin. Sen hadisleri iyi bilmiş olabilirsin. Akideyi iyi öğrenmiş olabilirsin. Ama insanlarla sürekli kavga içinde, kavga modunda, stresli, gergin modda davranırsan bil ki kimse seni sevmez, bil ki etrafında kimse olmaz ve bil ki davetin nacih olmaz, başarılı olmaz. İşte allah Teala rıfka, yumuşak olmaya verdiğini şiddetli olmaya vermiyor. Ve başkalarına yani... Yumuşak huylu olmanın dışında, yumuşak huyluya vermiş olduğu şeylerin şeylere vermiş olduğunu hiçbir şeye vermiyor. Lütufkar olmak lazım, yumuşak huylu olmak lazım, kolay olanla insanlara davranmak, yaklaşmak lazım. Yine Ayşe Rabiye Alvanha'dan rivayet olan hadis, bu dört hadiste İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. İkinci hadis mütefıkun Aleyh. Diyor ki, enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal, peygamber aleyhissalatü şöyle buyurdu. İnner rifka la yekunu fi şeyin illâ zânehu Er rıfk, güzel davranmak, yumuşak olmak, hoşgörülü olmak, bir şeyde varsa, insanın bir davranışında bulunuyorsa, o davran bulunmuş olduğu tavır, davranış, amel, süslü olur, diyor, güzel olur. insanlara ne gözükür? Güzel gözükür. Kalpleri fethedersin, insanları fethedersin. O yaptığın davranış, o iş ne olursa olsun süslenmiş olur diyor Lesatü Vessel. Güzel gözükür. Walla Yunze Omin şeyin, eğer rıfk bir şeyden çekilip alınırsa, o yapılan güzel, o yapılan davranışta, o amelde eğer rıfk yoksa, lütuf yoksa, iyilik yoksa, ihsan yoksa, yumuşak uyluk yoksa, ondan alınmış da bu ne olur? O nasıl nasıl gözükür? İlla Şanehu onun şey kötü, çirkin gösterir. Yani sen davetini, sen insanlarla olan emri bil marufunu rıfk ile süslemezsen, senin davetin insanlara ne olmaz? Güzel gözükmez. Aynı şekilde muamelen, ticaretin, değil mi? Eğer onda rıfk varsa, bu güzel hasletler, özellikler varsa, o böyle insanlara çok güzel gözükür. İbn Hadis Ebu Hureyre hadisi. Kâle bâle arabiyun fi'l mescid. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a diyor ki bir bedevi geldi Aleyhisselam'ın mescidine, mescidine etti, işedi, idrarını yaptı. Faqâmen nâsu ileyh insanlar sahabeler adamı ne yapıyorlar? Doğru kalkarak müdahale etmek istiyorlar. Yani onu ne yapacaklar? zapturap edecekler, terbiye edecekler. Vuracaklar, okşayacaklar. günün tabiriyle. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Da'uhu Bırakın. Bakın şimdi evimize bir misafir gelse Değil mi? Çocuklar biraz yaramazlık yapsa Yere bir şeyler dökse, kirletse Hemen ee, insanların, ev halkının e, gerildiğini görürsünüz. Allah'ın evine işiyor bu adam Medevi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrına bakın. Diyor ki bırakın. Bırakın. Ve ariqu ala bevlihi siclen min ma e'u zenuben min ma ve onun tuvaletine yaptığı bevliğine, idrarına bir kova su dökün. Bir kova su dökün. Buradan da anlıyoruz ki arkadaşlar eğer necaset, necaset idrar gibi sıvı bir şeyse onun üzerine su dökülerek o necaset o suyun içinde ne yapılır? İzale edilir, kaybolur, gider. Ama necaset katı bir şeyse, dışkı gibi, sert bir şeyse o necasetin oradan ne yapılması lazım? Kaldırılması lazım. Su dökerek yeterli olmaz. Hatta ilmeyle ihtilaf etmiş yani caminin bir köşesinde, halının bir köşesinde bir çocuk veya bir insan idrar yapsa Su dökülmeden güneşin, havanın, hava şartlarının etkisiyle belli bir süre sonra o idrarın o halı üzerindeki lekesi, izi, kokusu kalksa gitse o necaset kalkmış gitmiş olur mu olmaz mı iktiraf edilmiş. Racih olan görüşe göre, Hanefi mezhebinin de görüşü bu, ilim ehlinden de birçoğunun seçtiği görüş bu. Ee, o mekan temizlenmiş olur. Böyle ki oraya su katılıp su dökülmese bile. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bırakın adamı yapsın tuvaletini. Daha sonra, fəinlemə bu istum muyessirin, sizler diyor ki, benim ashabım olarak insanlara bir misyonuz olarak, biz misyon yüklenmiş olarak gönderildiniz. Nedir o misyon muyessir? Ne demek muyessir? Evet. Kolaylaştıranlar olarak. Wolam tubatu muasirin, zorlaştıran olarak gönderilmediniz. İşleri çıkmaza sokan kimseler olarak gönderilmediniz. Sizlerin misyonunuz, Allah'a davetteki pozisyonunuz nedir? Müyessir olmanız. Daveti, insanlara aktarırken, bu dini insanlara kolaylaştırır olmanızdır. İnsanlara problem çıkaran, insanları çıkmaz iten, çıkmaz sokaklara sokanlar değil. Sizin misyonunuz, göreviniz, müyessir olmanız, kolaylaştıran kimseler olmanızdır. Tabi bu hadiste birçok, Faideler var. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın bir bedevi gelmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, El-A'râbu eşeddu kufran ve nifâkâ. O bedeviler, yani çölde yaşayan, e, insanlardan uzak yaşayan insanlar, bedeviler, A'râb, eşeddu kufran ve nifâkâ. Küfür ve nifak bakımından çok şiddetlidirler. Kaba insanlar. Ve acderu en lâ yâ'yâlemû hudûda mâ Allahu ala Resûlihi. Ve Allah Teala'nın Resulüne, elçisine indirdiği ölçüleri, sınırları, hadları, hudutları ...bilmemeye daha layıktır diyor Allah-u onlardan bahsederken. Yani onlar bilmezler. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle uzak, böyle bilmeyen adamlara karşı nasıl davranıyor? Bakın adam caminin ortasına gelmiş, işiyor. idrarını yapıyor, bevlini yapıyor. Sahabeler atlayacaklar adamın üstüne. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bırakın, bitirsin. Niye bitirsin? Bir kere yani adam atlan atla, adama kes idrarını, tuvaletini yapmasını yaptıktan sonra, başladıktan sonra kesmesini istersen... Diyor ki hâlâ bir kere sağlığına zarar var. Tam yaparken kesmesi bir kere sağlığa zarar. İkincisi, üstüne başına necaset bulaştıracak. Daha çok böyle karışacak ortalık. Bırakın yapsın, bitirsin. Telafi edilmesi kolay. Bir kova suyu alırsın, ne yaparsın? Hadis'te de olduğu gibi dökersin üstüne. Ve bu şekilde necaseti temizlemiş olursun. Tabi, aleyhissalatü vesselamın bir sonraki babda gelecek... Caminin içinde kendi ashabından, yakın çevresinden oturmuş, peygamberden ilim almış, ilim öğrenmiş insanlardan birisinden bundan daha hafif bir şey sergileniyor. O da balgam atmak, tükürmek cami içinde. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu görünce çok sert sertleşiyor. Çok sert tavır koyuyor. Niye? Bedevi adam işiyor, ona diyor ki bırakın. Diğerine ise çok sert cümlelerle, ifadelerle tepki veriyor aleyhissalatü vesselam. Niye? Çünkü birisi ilimin içinde Peygamberle birlikte sahabelerle birlikte oturmuş kalkmış değil mi? Artık o naz, o sertliği kabul eder. Onu zecretmek lazım. Yapmış olduğu o yanlışı uyarmak lazım. Ama yeni gelmiş bir adam, bir adam yeni dindar olmaya çalışıyor, yeni öğrenmeye çalışıyor. Bakıyorsun ki bakıyorsun ki adamdan bazı yanlışlar hasıl oluyor. Yanlışlarını görüyorsun adamın. Sen ona biraz ona karşı biraz sabırlı ol. Bir günde adamın her şeyi terk etmesini bekleme. Bu mümkün değil. Ama adam seninle birlikte oturuyor, kalkıyor, davetini dinliyor. Ha, ona karşı da biraz ne olmak gerekiyor? Kimi zaman e, sert uslubu, sert tavrı kullanmak gerekiyor. Sebep ne? Onun o içinde bulunduğu yanlışı yanlıştan onu kurtarmak. Evet. Tabi bu Bedevi, bu Arap Ağrab diyelim, Arap demeyelim. Çünkü Arap demek ayrı bir şey. Arap ayrı bir şey. Arap Bedevi, çölde yaşayanlar demek. Arap ise bir ırk ya, yani, Arap ırkı. Bu Bedevi adam, Peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle yumuşak huyunu görünce, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu güzel huyunu, bu muamelesini görünce, tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam geliyor bu, Bedevi'ye diyor ki, o olay bittikten sonra, düşünsenize yani, orada bir şok yaşanıyor. Değil mi? Peygamber var, sahabeler var, Ebu Bekir var, Ömer var. Birden böyle olmadık bir şey oldu. Şimdi ortada toplamak lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam tabii güzel bir şekilde diyor ki İnne hâzihil mesâcide la yasluhu fiha şey'un minel eza vel kadir. Bu Allah'ın evleri olan mescitlerde bu türden necasetler ve pislikler yapmak hoş olmaz. Aynen böyle diyorsun. La yasluhu. Hoş olmaz. Böyle şeyler uygun değil. Bunu diyen Bedevi Diyor ki, Allah'ım diyor, sen İrhamni ve erham Muhammeden ve la terhamma Allah'ım diyor, bana da merhamet et, Muhammed'e de merhamet et ama ikimizin dışında kimseye de merhamet etme diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hoş davranışını, bu güzel davranışını görünce bedevi olmasına rağmen, sert ve kabı olmasına rağmen kanatlar ne yapıyor? Eğiliyor. Demir dedi ki ya, az sonra gelecek bahiste, bapta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir bedevi nasıl davranıyor? Elbisesini sert bir şekilde arkadan çekiyor. Elbisesinin yakası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın boynunu ne yapıyor? Kızartıyor. Acıtıyor yani Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam'dan ne istiyor? Bir şey istiyor. Peygamberimiz ne yapıyor? Gülüyor ve istediğimi de veriyor. Bedevilere böyle davranıyor Aleyhisselatü Vesselam. Yumuşak davranıyor. Onun hasleti bu, özelliği bu. Evet Enes hadisi, 6. hadis. An-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve la tuassiru. diyor ki biz ümmetine yassiru. Kolaylaştırın. Ama kolaylaştırmaktan maksat arkadaşlar Allah'ın haramlarını çiğneyin değil yani. Bunu tabii şer'i kaydeler ölçüsünde almak, algılamak lazım. Şimdi bugün Müslümanlar maalesef İslam alemi hoşgörü diyor. Zorlaştırmayın diyor. Kolaylaştırın diyor ama somut örneklere geldiğimizde bakıyoruz ki başörtüsü ya zorlaştırmamak lazım. Açılabilir. Kolaylaştırmak lazım. İşte namaz ya işte yani kolaylaştırmak lazım. Biraz zorlamayalım. Cemaatle namaz ya zorlaştırmayın. Sakal ya işte zorlaştırmayın. Kılık kıyafet zorlaştırmayın. Yani İslam dininin zorlaştırmayın dediği emirlerini ne yapıyorlar bu şekilde? Tevil ederek çiğniyorlar. Hayattan çıkarıyorlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın bu saydığımız şeyler olmazsa olmazı. Yani Müslüman'ın hayatında olmazsa olmazlardan şeyler bunlar. Dinin amelleri bunlar. Hele namaz gibi ameller var ki, ehl-i sünnet ihtilaf etmiş, terkinde kişi dinden çıkar mı, çıkmaz mı diye. Aleyhisselatü Vesselam bir köye girdiğiniz zaman, bir kasabaya girdiğiniz zaman, ezan duymadığınızda ne yapın diyor? oraya saldırın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani Camiye girip işeyen, adama tuvaletini yapan, adama davranan aynı zat, aynı peygamber uykuda uyuyan sabahın en masum saatlerinde ezanı toptan terk etmiş olan, namazı toptan terk etmiş olan köye girdiğinizde ne yapın diyor? Savaşın diyor. Yani bunları da beraber okumak lazım. yani Kalkıp da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tek başına şefkat peygamberi diye tanıtıp, evet şefkat peygamberi tanıtıp Allah'ın emirleri söz konusu olduğunda onlardan vazgeçilebileceğini işlememek lazım. Yok yani böyle bir şey yok. Hiçbir dinde böyle bir şey yok. Aleyhissalatü vesselam yessiru kolaylaştırın ve la tu'assiru zorlaştırmayın. Ve beşiru müjdeleyin ve la tüneffiru korkutmayın. Nefret ettirmeyin diyor. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam hadiste ne diyor? Sahabeler anlatırken onu. Mâ huyyira beyni illa ille ihtara eyserahuma. Aleyhissalatu vesselam. İki seçeneğin doğduğu bir meselede neyi seçerdi? En kolayını seçerdi. Mâ huyyira beyni emreyni ille ihtara eyserahuma. Mâ lem yekun ismen. Bakın bu kayıt çok önemli. Sahabeye bakın ne diyor? Aleykümselam. Aleyhissalatu vesselam en kolay olanı seçerdi. Ma lam yekun isman. Şayet bu en kolay en kolay olan ne olmadığı takdirde isim yani günah olmadığı takdirde iki tane tercih var önünde. Kolay olanı seçmek istiyorsun ama kolay olan ne? Haram. Aleykümselam. İş arıyorsun kendine, İstanbul'dasın, bir iş var, evinin 10 metre ilerisinde. Kadın, kız karışık çalışıyor, müzik çalıyor, haramlar işleniyor, namaz kılmana izin verilmiyor. Bir tane iş de var ki evinden 40 km uzakta. Şimdi burada kalkıp da diyebilir misin? Peygamber aleyhissalatü vesselam iki tercih olduğunda onun en kolayını seçerdi. Bu da en kolay olanıdır, evime yakındır. Bunu mu Yoksa o haramın olmadığı, uzakta olan zorumu seçeceksin? Elbette ki zoru seçeceksin. Niye? Çünkü diyor ki Rabb'e ma'lem yekun ismen. Kolay olan da günah olmadığı takdirde o kolay olanı seçerdi arayışate vesrâ. Ve inkâne ismen çayet günah varsa onda kâne ebaden naz. İnsanların en uzağı olurdu, kaçardı. O kolay olandan kendisine kolay olandan öyle kaçardı ki insanların en çok kaçanıydı diyor. Demek ki bu önemli bir husus. Aleyhisselatü Vesselam bir gün güneşin altında bekleyen böyle adak adamış bir adam görüyor. Yani adam kendine azap ederek güneşin altında bekleyerek Allah'a yakınlaşacağını zannediyor. Böyle bir adakta bulunuyor. Aleyhisselatü Vesselam soruyor diyor ki bu ne yapıyor? Niye bekliyor? Dikkatini çekiyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü bu oruçlu yani şu anda oruç tutuyor bu ve Güneşin altında durmaya adak adamış. Hem oruçlu olmaya hem güneşin altında durmaya. Ve ayakta dikilmeye adak adamış. Yani duruyor bu ayakta. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona söyleyin diyor. Ne yapmasın? <gülüyor> Kendini helak etmesin. Yani güneşin altında beklemesin. Orucuna devam etsin. Otursun. Yani. Güneşin altında bekleme. Bu din böyle zor bir din değil yani. Kendini azap ettiğin zaman daha çok sevap oluyor değil. Böyle bir Çıkarım yapamaz. Ayakta beklemek ve bir ecir sevap yok. Ama oruç dinin emrettiği bir ibadet olduğu için onu tamamla. Ama güneşin altında beklemek yahut da ayakta durmak hayır. Ama bugün birçok İslam ölçülerini, kaide kurallarını alamamış, öğrenememiş oluşumlara, cemaatlere, kuruklara bakın. Bir tanesi diyor ki işte falanca tarikattayız. İşte geceleri uyumuyoruz mesela geceleri, uyumuyoruz diyor. O cemaatin lideri diyor ki aferin, ne iyi, ne güzel bir şey yapıyorsunuz. Ne iyi, ne güzel bir şey yapıyorsunuz mesela. Halbuki, Allahu Teala'nın işte bu hadisi, Resulü'nün hadisi burada geçerli. يَسِّرُوا وَلَا Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Din senden bunu istemiyor. Din, kendinin bir bölümünde senden uyumanı, bir bölümünde de kalkıp ibadet etmeni istiyor öyle, değil mi? Adam kalkıyor diyor ki ben diyor buradan diyor işte biz diyor yürüyerek hacca gideceğiz. Hayır din senden bunu istemiyorlar. Hatta bu bidattir. Senin kalkıp buradan yürüyerek ibadet kastıyla, ibadet maksadıyla gitmen Allah'a yakınlaşmaya arzaman bidattir. Kolaylaştırmak lazım. Ve aleyhissalatü vesselam bazen ashabından bir takım kimselere yapmış oldukları İnsanların durumunu gözetmeden yapmış oldukları davranışlar hususunda sert tepki verebiliyor. Muaz bin Cemel radıyallahu an namaz kıldırıyor. Namazı uzun tutuyor. Tabi uzun derken söylüyoruz bunu biliyorsunuz. Yani bayağı bir uzun tutuyor. Yani. Cemaatle namaz kıldırıyor. İmam. Peygamber aleyhisselatü vesselam biliyorsunuz. Kendi namazlarında tek rekatta Bakara, Nisa, Ali İmran'ı okuyor değil mi? Muaz ibn Cebel de mübarek durmuş imamlığa, cemaate imam olmuş. Ne yapıyor? Uzatıyor. Arkadan birisi kopuyor. Kendisi namazını tamamlıyor. Sonra gelip şikayet ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz Cebel'e ne diyor? Efettanun ente ya mu'ad. Sen fitneci misin ey mu'ad? Tepkiye bakın arkadaşlar. Evet. Fitne mi çıkartmak istiyorsun? İnne minkum muneffirin. Başka bir adamada diyor ki Aleyhisselam sahabeden sizlerden bazıları var ki diyor Allah'ın dininden nefret ettiriyor. Feyykum emmen nas felyukhaffif. Sizlerden bir imam olacaksa imam ise ne yapsın? hafif. <gülüyor> namazı hafif tutsun. Bazı rivayetlerde diyor ki ves tarık gibi ves sema'i gibi yani bir sayfa yarım sayfa okusun. Yani hafiften kasıt da bu arkadaşlar hafiften kasıt da inna <gülüyor> Bunu da bilmek lazım. Hadisin bu bölümünü alıp çok kullananlar var. Değil mi? Evet. 7 hadis, Cabir hadisi radıyallahu anh. Cabir ibn-i Abdillah قال, semitu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yuqul, men yuhramir rifka yuhramil hayra kullahu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Rifk denilen, güzel huyu, güzel ahlakı, yumuşak olmayı, lütufkar olmayı, mahrum lütufkar olmaktan mahrum olan kimse neden mahrum olmuştur diyor aleyhissalatü vesselam tüm hayırdan mahrum olmuşsunuz. Hayrın tümünden mahrumsunuz yani. Eğer bir insan da yoksa, lütuf yoksa, kolay olanı seçmek yoksa, yumuşak olmak yoksa bilsin ki hayrın tümünü kaybetmiş, hayrın tümünden mahrum olmuş demektir. Sekizinci hadis Ebu Hurayra radıyallahu anh diyor ki En necran sallallahu aleyhi ve Bir adam gelip peygamber aleyhissalatu vesselam'a diyor ki ey Allah'ın resulü bana nasihatte bulun, öğütte bulun. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona, la tagdab. Kızma, öfkelenme, sert olma. Feradde de mirara. Adam sürekli söylüyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Bana öğüt ver ey Allah'ın Resulü. Bana tavsiyede bulun ey Allah'ın Resulü. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da sürekli ona diyor ki, la tagdab. La tagdab. La tagdab. Ne yapma? Öfkelenme, sinirlenme, sert olma. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde tavsiye... Kalbinde bulunmak için gelen birçok sahabe var. Aleyhissalatü vesselam kendisine gelen sahabenin durumuna göre nesrette bulunuyor. Mesela birçok sahabe diyor ki Ebu Hureyla ne diyor? Bana diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halilim de sevgilim, dostum, peygamberim bana diyor şu üç şeyi tavsiye etti. Her ay ne yapmak? Üç gün oruç tutmak, duha namazı, ve yatmadan önce visir namazı kılmak. Yani, peygamber Aleyhisselam Ebu Hureyye la takıdab. demiyor. Ama bu sahabeye la takıdap. Niye? Çünkü öfkelenen önce ihtiyacı olan şey ne yapacaksın? Tavsiye edeceksin. Evet. Dokuzuncu hadis Ebu Ya'la Şeddad İbni Eus <gülüyor> radiyallahu an rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. İnnallâh ketabel ihsân alâ kulli şey. Allah-u Teala ihsanı, iyilik yapmayı, iyice yapmayı, güzelce yapmayı her şeye yazmıştır. Yani her şeyi güzel yap, iyi yap. Muamelen de güzel ol. Hatta sonra gelecek hadiste, adam öldürürken bile, adam öldürürken bile, tabii adam öldürmekten kastı sokakta çıkıp da adam öldürmek değil. Yani kısasın cellatsın, devletin sana vermiş olduğu bir görev var. Veyahut da kurban keserken bile yapacağın işi diyor, aleyhissalatü vesselam, güzel yap. Fa ida qataltum fa kitle öldürdüğünüz zaman güzel öldürün. Adama idam cezası verilmiş, ölüm cezası verilmiş. Yani ona ne yapılmaz? Musla, ne demek musla? Parçalanıp doğranmaz o adam. Ölümü en kısa bir şekilde ne yapmak gerekiyor? Gerçekleştirmek gerekiyor. Wa ida kurban kestiğiniz zaman ahsinuz <gülüyor> zibha. Kesişinizi ne yapın? Güzel yapın. ya yani bıçağı alıp böyle bazıları hayvana sürüyor, bir şeyler yapıyor. Yok bu caiz değil. Vel yuhidde ahadukum şefratehu. Sizlerden birisi kurban kesmek istediği zaman ne yapsın? Bıçağını bilesin. <gülüyor> Keskin yapsın onu. Vel yuhidde zibihatehu. Kurbanını rahat latsın. Yani bunu korkutacak şeyler yapmasın. Tabi Şimdi bir gün peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde bir kadın öldürülüyor. Sahabeden, müslüman olan, mümine olan bir kadın. Kadın tam böyle ölüm anında kadına yetişiyorlar. Diyor ki seni kim öldürdü? Kadın da diyor ki bir tane Yahudi işaret ediyor. Falanca Yahudi öldürdü diyor. Tabi o Yahudi de insafsız kadını öyle bir öldürmüş ki kafasını taşla ezmiş. Bugün de görüyorsunuz Allah onları kahreylesin. eylesin. Suriye'deki askerleri, Müslümanları yani öldürüyorlar. Üstüne bir de taş atıyorlar. Böyle. Bu Yahudi de böyle yapıyor. Sonra alıyorlar Yahudi'yi getiriyorlar. Yahudi itiraf ediyor suçunu. Evet diyor, ben öldürdüm. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam bu Yahudi'nin ölümüne hükmediyor. Kısas ama nasıl bir ölüm? O kadını öldürdüğü şekliyle bir ölüm. İki taşın arasında kafası sıkıştırılarak öldürüyor bu Yahudi. O kadını nasıl öldürmüş? Kafasını iki taşın arasında sıkıştırarak öldürmüş. Aynı şey bu Yahudiye yapılıyor. Burada rahmet yok. Burada ihsan yok. Bakın hadisleri her birine ne, nereye alacağız? Yerinde kullanacağız. Ama sen kalkıp da bu hadisi alır, iyi davranmak lazım, güzel davranmak lazım diyerek Suriye'de Müslüman kardeşlerimizi öldüren askerlere uygulamaya çalışırsan, bu olmaz. Orada, o görüntülerde gördüğümüz o öldürdükten sonra o insanları, Allah'a bıçaklayıp, canlı bir şekilde ayaktayken adamları bıçaklayıp, öldürüp, daha öldürmeden üzerlerine taş atan adamların, İslam hukukuna göre kısası nasıl olacak? Aynı şekilde olacak. Onları dikeceksin ayağa. İslam devlet başkanı getirecek onları. Değil mi? Onları o şekilde nasıl öldürdülerse Müslümanlar o şekilde öldüreceksin. Önce bıçakla öldüreceksin. Ondan sonra kafasına taş atacaksın. İslam'ın emri bu. Ama bunu bireyler yapmaz. Fertler yapmaz. Toplum kendi başına uygulamaz bunu. Bunu devletin otoritesi yapar. Devletin otoritesi uygular. 10. hadis Ayşe Radyallahu Anh'a قالت ما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إسما فإن كان إسما كان أبعد الناس منه ومن تقى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم az önce söyledik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki tercih arasından seçmek istediğinde her zaman en kolay olanını seçerdi şayet o en kolay olan da günah yoksa Allahu yoksa kim de الله الله Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nefsi için bir Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kendi nefsi için bir şeyden intikam almamıştır. Kendi şahsına yapılan bir şeyden dolayı intikam almamıştır. İlla en tuntehke hurmetullah. Allah'ın haramı çiğnendiğinde bu böyle değildir ama. Allah'ın haram kıldığı bir şey yapıldığında Aleyhisselatü Vesselam ister evi olsun, ister dışarıda bir yerde olsun hemen ne yapıyor? Hemen müdahale ediyor. Fentakime lillah. Böyle olduğunda hemen Allah için intikam alırdı. Allah için intikam alırdı. Aleyhisselatü Vesselam bu rahmet peygamberi, şefkat peygamberi camiye geliyor, mescide geliyor ki sahabelerden gelmeyenler var camiye. Görüyor Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Neyi temenni ettim, neyi istedim, neyi arzuladım diyor. Yerime diyor bir imam geçirip, birilerine odun toplamalarını emredip, bu toplanılan odunları bu namaza gelmeyen kimselerin evine yığıp, yığdırıp, üzerlerine yakmayı temenni ettim diyor Resulullah. Yani dedi ki hadisleri bir bütün olarak okumak lazım. Ne böyle Allah'ın haramları çiğnendiğinde, Allah'ın emirlerine uyulmadığında Olsun diyen, boynu bükük, sabredelim diyen bir peygamber tasviri öne çıkmalı her zaman. değil mi? Ne de her zaman kesen, doğrayan bir peygamber tasviri. Her şeyi yerli yerinde yapalım. Yeri geldiğinde kesen, yeri geldiğinde iki taşla kafasının ezilmesine emreden bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yeri geldiğinde de boynunu çekip böyle elbisesini kurcalayıp çekip ona acı veren ama buna rağmen Gülen bir peygamber. Bugün maalesef hangi tarafı ağır bastırılmak isteniyor peygamberimiz Aziz aleyhisselatü vesselam? Şefkat peygamber. Niye? Çünkü kafirler bizden böyle istiyor. Vuralım menselerine tükürelim suratlarına, bize benzetelim, oturmalarıyla, kalkmalarıyla, kıyafetleriyle, yaşamlarıyla... Yüz suratlarına karşı söverim, yüzlerine karşı söverim, ona rağmen ne yapsınlar? Bize şefkat peygamberi desinler, gül, gül versinler, yumuşak davransınlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani her şeyi yerli yerinde yapmak lazım. Ali bin Mes'ud radıyallahu anhu 11. hadis ve son hadis. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala ukbirukum bimen yahrumu alen nâr <gülüyor> ev bimen tahrumu aleyhin nâr. <gülüyor> kendisinin ateşe haram kılınacağı yahut ateşin ona haram kılınacağı kimseyi size haber vereyim mi? Ne demek? Yani ateşe girmeyecek olan. Ateşten uzak olacak olan kimseyi size haber vereyim mi? Tahrumu ala kulli qaribin hayyin layyin Kime ateş uzak olur? Kim ateşten mahrum olur? Yani ondan uzak olur. Kim ona girmez? Diyor ki hayyin olan, yakın olan, yumuşak olan, kolay olan leyin olan, sehel olan, işleri böyle kolaylaştıran kimseye, ateş ne yapmaz? Dokunmaz. Ateş ona ne yapmaz? Yaklaşmaz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa ente estağfirullah ve tuğbu